Yeraltı hafızı. Remember, remember, eyes, remember, no Replica Kolektif hazırlıyor ve sunuyor. Herkese iyi akşamlar. Ben Janset Karavin ve bu akşam yanımızda Zafer Yalçınpınar var. Daha önce de açıkladığımız gibi. Zafer merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Heyecanlı. Heyecanlı. Biraz apar topar girdik yayına. Belki de o yüzden ama eminim konuşmaya başladıkça zaten rahatlayacağız ve gayet de güzel olacak, geçecek sohbet. Bize biraz yaptıklarından bahseder misin her şeyden evvel? Yani belki de hiç bilmeyen, farkında olmayan insanlar vardır her şeye rağmen. Evet. Her şeyden evvel dedin. Aslında Evvel Fanzin diye <gülüyor> bir blogum var. İşte orada bir takım edebiyat efemeraları, alternatif kültüre ait efemeralar ve bir kesimi memnun etmeyecek paylaşımlarda bulunuyoruz. Bunun dışında... Özgür Neşriyatları yıllardır takip ediyorum. Ee, bu Özgür Neşriyatlar çok çeşitli. Benim de çıkardığım ve işte kolektif olarak arkadaşlarla Hı -hı. da yaptım. ama en bilindiği e, Kuzey Yıldız Edebiyat Dergisi. Özge de içinde olduğu. E, ardından Kuzey Yıldız Edebiyat Dergisi kapanınca Kadıköy'de sonrasızlık diye bir e, fanzı çıkardık. Hı -hı. E, onun ardından da... İşte Pat diye bir internet oluşumumuz vardı. Tabii bloglara e, yöneldi artık fanzin hayatı. Tam da onu soracağım ben. Fanzin'le blogu nasıl ayırıyorsun sen ve Fanzin'i nasıl tanımlıyorsun? Vallahi bugün yani Fanzin'i tanımlamak güzel bir soru. E, fanzin şöyle bir konunun fanı olan, bir konunun e, bir konuya e, ilgi duyan, bir konuya odaklanmaya çalışan özgür bir neşriyat olarak. Tanı, tanımlayabiliriz ee... ama artık bloklar daha mı <gülüyor> evet içerik olarak, ben i̇çerik olarak şöyle daha mı revaçta ee, şöyle düşünebiliriz iki kişinin olduğu yerde bir iktidar vardır fanzin olsa bile bugünkü iktidara eklemlenen e, fanzinler de var e, farkında olmadan yapıyorlar tabi bunu e, ama e, blokta böyle bir iktidar sistematiği yok yani çıkıyor ve yazıyor insan. Birbirini takip ediyor işte paylaşıyorlar. Bu arada bloglardan sözü açmışken e, blogspotun engellenmesi... E, evet, konusu hayır, çok... onu da soracaksın. E, ne, ne düşünüyorsun sen bu konuda? Valla ne bileyim işte. <gülüyor> Düşünilecek bir şey var mı daha doğrusu? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim şey e, aleme rezil olmanın alemi yok. <gülüyor> Bunu Borges, <gülüyor> Borges defteri var işte. O da blogspot üzerinden yayın yapıyordu. Aha. Benim kalp ve vicdan olarak bir olduğum bir gruptur. O onun bildirisinden aldım bu şimdi o <gülüyor> buraya taşıdım. Mesela Borges defterini düşünebiliriz. İlginç özgür eşyiatların arasında. Tabii, tabii. Blog ve ciddi bir yayın olduğunu da söyleyebiliriz aynı Evet. Türkiye'de hani seyrek rastlanan. Belki yanına çok hani bağlam olarak tutmasa da şey futuristik adam filan bahsedebiliriz B blok üstünde değilse de hani internet üzerinde doğru dürüst yayında bulunan elle parma birerin parmaklarının sayısını geçmeyecek kadar belki de bloklardan birisi yani özgür neşriyat dediğimiz zaman böyle sözünü esirgememesi lazım ama tamamiyle de dağınık derbeder bir şey olmamalı yani mesela değil mi bugün e, sizin Atölyenize geldiğimde orada bir sürü fanzin vardı. 90'lardan tutun. Hatta 70'lerden bile bir şeyler vardı. Ben sanki gördüm öyle Evet. evet. evet. Ee, İHA Pulisi. İHA Polisi mesela çok benim ilgimi çekti. Yani e, bir fanzin çıkıyor 90'larda. İHA Pulisi'yi anarak. E, hatta neydi? İHA Polisi Underground. Underground. Evet. Bu arada İHA Pulisi'den de bahsedeyim. Eski bir grafik tasarımcı. İHA e, Duayen tabii. Yani duayen demeyeyim de öncülerden. Öncü. Hı hı. Öncülerden. Ee, yani aslında bakarsanız e, bu yeraltı hafıza doğru bir e, proje. Biraz ben onunla ilgili bir şeyler evet, güle getirmek istiyorum. Evet yani o konuda. Yani şimdi Fanzin dediğimiz zaman e, 90'lardan bugüne kadar gelen bir süreç var. Bu süreçte ...bir şeylerin sonuna gelindi artık. Çünkü insanlar işte... ...biçimsel özelliklerine... ...fanzin itibar etmeye başladılar. içeriye fazla... ...önem vermiyorlardı. Yani fazincilerin bir derdi vardı. Derdi de şuydu. Editörler onların sözlerine... ...geçit vermiyorlardı. Onlar da biz kendi sözlerimizi... ...kendi ilgilerimizi, kendi odaklarımızı... E, bu işte edebiyat sanat kahyalarından kurtulup Bilir kişi tahakkümünden çıkmak evet, Aynen öyle oradan kurtulup o iktidardan kurtulup kendi kendimize yaparız Ha yaygın değil miyiz? E, biz de fısıltı olarak yayılırız Yani yüz bin 200 bin basmayız da Beş on basarız ama bizim fısıltımız bizim söylediğimiz sözlerin içeriği daha kuvvetli mantığıyla ortaya çıktı e, Yeraltı kelimesi benim artık kafama takılmaya başlıyor bunu sağda solda olur olmadık yerlerde e, hep dile getirdim. E, sanki yeraltı bitti ya da hiç olmadı ya da şu anki yaşamsal karşılığı e, yeterince yok içerik anlamında. Biçimsel hmm. olarak vardır tabii yani ama içerik olarak... Böyle bir karşılığının olmadığını düşünüyorum. Bunda da çok açık gönüllülükle söylüyorum bunu. Yani bu bir etikete doğru gitmeye başladı son zamanlarda özellikle hani e, seni beni onu şunu e, yeraltı etiketiyle yafталayıp e, bir şekilde artık vitrin'e çıkmaya hazır hale getirmek evet, öyle bir eylem. Yani vitrin demişken mesela e, isim vermeden söyleyeyim. büyük bir yayın evinin e, hiç unutmuyorum hmm, yeraltı, yeraltı edebiyatı diye bir bölümü vardı. İşte bu büyük yayın evinin mağazası 3-5 katlı büyük bir şeydi. Efendime söyleyeyim, ee, giriyorsunuz spotların altında işte yeraltı edebiyatı güzel güzel ciltlenmiş kitaplar. E, i̇şte işte önünde eee ...duruyorsunuz falan... ...böyle bir endüstrileşme havasını... ...ilk bu... ...seçmeyen al mantığı. Evet ilk, ...ilk burada sezmiştim... ...yeraltı hmm. edebiyat anlamında... ...ama tabi burada kitaplar söz konusuydu... ...fanzinlere bu işler bulaşmamıştı... Hmm. Ee, ...fanzinler her zaman... ...elden ele ve özgürce... ...dağıtılmayı düşünmüşlerdi... ...o yüzden kitapçılarla fazla ilişkileri yok... Ama bu da biçimsel bir şey yani elden ele gitmesiyle yani içerik. Ama bir süre sonra sanırım o kitapçılarla olan ilişkiler biraz fazlalaşmaya başladı. Evet. Yani dirsek teması yoğunlaşmaya başladı. Ya şeyi hatırlıyorum ben. Zeynep de bilir. Bu bir dönem hani marketlerdeki barkodlarla ilgili birçok çalışmalar yapıldı. İşte hı hı. o barkodları. Efendim söyleyeyim hapishane direği gibi e, filan e, gösterdiler evet. falan. Böyle bir kodlama şeyi vardı. Gerçekten fanzinler. Kodlama imgesi evet. evet bir kodlama <gülüyor> imgesi vardı. Gerçekten fanzinler yani edebiyatı ve sanatı düşündüğümde e, bunları birleştiren bir e, şey olarak fanzini düşündüğümde zinleri özgür neşriyatları düşündüğümde bu kodlamaları kıracak. Başka kodlamalarla ama derli toplu bir şeydi. Hı hı. E, fakat şimdi bugünkü fanzinler içeriksel olarak bu kodlamaları kramaz hale geldiler. Koda bu kadar niye taktım? O e, bar koda niye taktım? E, şimdi giriyorsunuz bazı kitap evlerinde bazılarında ama hepsinde değil. E, bir çeviriyorsunuz fanzin işte oraya bir kodlama koyulmuş. Bu eskiden hı. insanların en nefret ettiği şeydi ama bugün sistemin içine giren... ...mecburen... ...mecburen hmm. yapılan bir şey haline geldi. Hatta bir parçası. Parçası oldu. Yani ne üstüne oldu. işte kod koyuyorlar. Filan. Zaman zaman ben de bu sistemin içine girdim. Ama her zaman garipsedim. Hı hı. Yani her zaman garipsediğim bir şeydi. Yeni nesil bunu bu kadar garipsemiyor olabilir. Bu, bu yer altı, içi boşaltılmış bir kelime, kavram kavramın iç, içi boşaltılmış bir kelimecik olarak ortaya çıkışının sebeplerinden birisi de belki geçmişinin çok iyi bilinme işi. Yani kavramsal geçmişinin bilinme işi. Ee, sen bunun için bir şey söylüyordun. Köprü altı ile başlayıp... Hı hı. Evet, Nereye yani giden de... e, deniz, <gülüyor> deniz altı, <gülüyor> evet. şey de diyor, Rafetler su altı, e, bizim diğer arkadaşlar Aha. hep su altı olarak da bunu ifade ediyorlar. Köprü altı ile yer altını nasıl <gülüyor> ayırıyorsun? Şimdi evet, bir, bir <gülüyor> o bir ilginç bir hikaye. E, aslında benim tanık olmadığım dönemlere ait konuşmayı pek sevmiyorum ama biraz da tarihsel araştırma huyum var, Hı -hı. E, kurusun kurmuyor, uyu kurusun. <gülüyor> Şöyle e, yani Yeraltı Edebiyatı 90'larda e, bir meşrulaştı. Bir kuramı ortaya konuldu. Hı hı. işte 101 fan, fanzin sergisi karga kapsamında yapılmıştı. Alta Yöktem'in çalışmaları. Evet. Hatta bu konu bir kitabı var. Kitabı da var. Sonra işte Şehrin Kötü Çocukları gene İthaki'den galiba. Hı hı. İsmini verdik yayın evinden olsun. E, i̇şte bu Yeraltı Edebiyatı. O noktalarda alt kültürle, üst kültürle ve diğer bileşenleriyle falan derli topluca e, Altay Öktem tarafından ele alındı. Evet. Bir de e, çeşitli parçaları verdiler. E, bu işte aslında yeraltı edebiyatının Türkiye'de yeraltı edebiyatı olduğu dönem. Yani kimse bilmiyordu bunun yeraltı edebiyatı olduğunu. İşte alt kültür nedir filan. Bu alt dil, üst dil. ...bunlar nedir... Ee, bu, ...pek bilinmiyordu... ...ama Alta Öktem'in bu çalışmasıyla... E, ...Yeraltı Edebiyatı'na... ...Yeraltı Edebiyatı denmeye başlandı... ...fakat bu çalışmadan itibaren... ...bana soruyorsanız yaşamsal karşılığı... ...zaten az olan bir şey azalmaya başladı... E, ...çünkü... Altı, ...Türkiye'de ben... ...Yeraltı Edebiyatı olabileceğini düşünmüyorum... ...yani... E, ...ama... ...bir köprü altı edebiyatı olabilir... ...diye düşündüm. Hı hı. Ve 90'larda işte... ...Galata Köprüsü'nün altı, Ortaköy gibi mekanlar... ...başka... E, ...dehlizler, kuytularda... ...bir kültür... E, ...vardı. vardı. Hı hı. E, ve bence... E, ...tabii... ...sadece... E, ...edebiyatla, şiirle filan ilerleyen değil... ...aynı zamanda kara kalemlerle... E, ...grafitilerle... Grafiti vesari, evet, ...vesaire... ...şeylerle, punk'lı, müzikle... ...hepsi iç içe bir şekilde... ...ilerleyen bir kültür vardı... ...ama bu kültürü ben... ...80 sonrası ortaya çıkmış... ...yani siyasi koşullar sonrası ortaya çıkmış... ...bir e, köprü altı kültürü... E, ...yani meydanlardan inenlerin... E, ...masa başında... E, ...yaptığı... <gülüyor> aynen, ...söylemler aynen. olarak gördüm... Aha. ...ve bu devam etti... E, ...devam etti, devam etti... ...ta ki... ...işte 2000'lerin başına kadar falan devam etti. Evet. Hatta 2001 2002 de yeraltı edebiyatı anlamında iyi yıllar olarak görebiliriz. Tabii tabii nispeten bugüne nazaran. Evet. Ondan sonra işte dediğim bir endüstrileşme kafası ortaya çıktı. Yani Hı -hı. farkında olmadan endüstrileşiyorlar. İçerik aynı, her şey aynı. Bir fanzinin diğerinden bir farkı yok. Oysa ki binlerce farkında olması lazım yani... ...söylem olarak dil bile... ...aynılaştı yani... E, ...burada ben... ...dili çok önemsiyorum yani... E, ...Ecaihan diyor ya... ...aşk örgütlenmektir... ...aslında dil örgütlenmektir... Dil örgütlenmektir. Hı -hı. E, ...şimdi bu kapsamda da... E, ...artık bu... ...iktidar ve gaddarlık karşılığını... E, ...kaybedip... ...bir endişileşmeye doğru gittiğine inanıyorum ben... E, ...içeriksel olarak... ...biçimsel Hı -hı. olarak değişik şeyler olabilir... Yani sanki e, böyle belirgin odak konuları yok. E, dilde sorunlar var. Efendim söyleyeyim böyle bir fan olmaktan, bir fan olmaktan, bir odaklanmadan olmaktan ilgiden uzak. uzaklar. Hı -hı. Vallahi uzaklar. Yani benim çalış benim çalışmalarım da e, süper yakın değil 90'lar yani 90'ların o odağına, o havasına vesairesine ama Kendince belli odak noktaları var, ilgileri var. Yani işte 491 diye bir şey yapıyoruz. Hı hı. Aslında bu bir dadacının işte bundan 80-90 yıl evvel Yaptığı başladığı bir şey. Başladığı bir şey 291'de, 291'den 491'e kadar geldi. işte 291 yanılmıyorsam e, Paris'te ardından 391, New York'ta New York. galeri 391, hı hı. işte Türkiye İstanbul'da da. Hadiköy'de de 491, 491. olarak e, bir şeyler ortaya koyuyoruz yani ya da 491 olarak 491 bizim algımız. E, başka da yani şimdi tabii bu buradan bu, buradan deniz altına. Deniz altına nasıl gidiyor orada? Köprü altından deniz altına geçiş yani bu bu bu süreçte yaşanan evet bozulmalar bunlar ve şimdi ne no, no olabilir? Yani benim denizaltı dediğim şey şu. E, bir ...tıpkı ikinci yeni şehir akımında falan olduğu gibi... ...imgesel özgürlüğün... Hı hı. ...yakalanması onun için de... ...yani artık... ...yeni yer yok bu iş için... Ee, ...bu iş daha derinlere gitmeli... ...daha... E, ...derin bir dille, sığ olmayan bir dille... E, ...köklerini bulmalı belki de... ...ya da yeni kökler oluşturmalı... ...ya da yeni kökler oluşturmalı... Evet. E, ...ama bir, bir şey olmalı yani... Bir, e, bir orijin olmalı, bir, bir temel olmalı ee, gibi geliyor bana içeriksel olarak. Hı hı. Yeni Yani yeni deyince de bütünüyle saçmalayamayız. Hı hı. Ee, yani bir derdi olmalı ve o dert artık yerlerde değil yani derinlerde. Ee, ben de işte dalga geçtim. Ya Yeraltı edebiyatı bitti. Ee, artık denizaltı edebiyatı var diye. <gülüyor> ee, bir kendimce bir söylemde bulundum. Ya aslında bunun bir şeyi de var, hikayesi de var denizaltı edebiyatının. Ee, hikayesi şöyle, ben bir zamanlar sahaftan bir tane e, argo sözlüğü diye bir şey buldum. Aa evet. Ee, böyle incecik bir e, argo sözlüğü. İlginçtir, Türk Dil Kurumu bunu neşretmiş Aha. yani zamanında ve 40'lı yıllara ait bir. yıllar yıllara kimdi? Ferit... E... İ isim hafızam çok fena vardı, şimdi heyecandan mi? ben de hatırlamıyorum ben de ama çok çok fena yani çok, argo sözlük çok önemli bir şeydi yani başka argo sözlükler de var şey, çok değerli bir şey yani değeri şuradan şimdi yeni yapılan argo sözlükler argo sözlüğü Birçok argo sözlüğü var mesela kimse bilmez Ali Püsküllü Püsküllüoğlu'nun bir, bir argo sözlüğü var. İşte Hulki Aktunç'un şimdi Hı. yeniler yani herkesin bildiği o. Onun bir argo sözlüğü var ama bu Türk Dil Kurumu'ndan bizzat şah... çıkmış. Evet bizzat çıkmış. <gülüyor> çok da güzeldi yani. Bir zatı şahane çıkmış diyeyim. Böyle bir ince bir kitap yapmış. Ben A. bunu sahaftan buldum. Oluyor ya da kazanlar ya. İlginç olan şey şuydu. Ee, ...üstünde imha yazıyordu şeyin. Yani imha edilmiş. Hı hı. Ve bir şeydi. Neydi? Bir gemi filosuydu. Denizaltı mıydı neydi? Öyle bir şeyin bir şeyden imha etmişler. Yani e, tasnif sonrası çıkartmışlar bu kitabı. Ee, o da bir şekilde safa dönmüş dolaşmış gelmiş. O zaman ilişkilendirdim. Çünkü o argo başka bir dil. Hı hı. Ee, ve işte o kitap şeyden... ...böyle bir denizaltı filosu mu ne... ...tam hatırlamıyorum ama yani... ...o anda kafamda böyle bir düşünce... ...çaktı, kendimce ilişkilendirdim... ...bu söylemi yani. Aslında ben bile de şöyle de ilişkilendim... ...senden ilk duyduğum zaman ve hani... Bu, ...bunun üzerine ilk konuştuğumuz zamanlar... ...ki herhalde bir, bir, bir, bir buçuk... ...iki sene falan evet. da diyor, evet. ...o esnada aklıma da şu geldi... ...hani yeraltı edebiyatı tamam eyvallah... ...fakat... ...yerin altında bulunduğun esnada öldüğün anlamına gelmiyor bu. Yani üstün toprakla örtülmüyor. Evet. Nihayet yerin altında bir dehliz arıyorsun kendine değil mi? Çünkü yerin üstündeki söylem, dil, imgeler artık seni kesmiyor. Artık söylemek istediğine erişemiyorsun bu noktadan ve... ...bir başka dehliz arıyorsun sığınabileceğin... ...ve rahatça yazabileceğin, rahatça söyleyebileceğin, çalabileceğin... ...ve bunun için yapıyorsun bunu. Yine nefes alıyorsun. Yine aynı havayı teneffüs ediyorsun... ...yerin üstündekilerle aynı havayı teneffüs etmek mecburiyetinde kalıyorsun. Çünkü yine hava var ortamda ama denizaltı dediğin zaman o iş değişiyor. <gülüyor> yani ben diyorsun öyle bir noktaya götürüyorum ki artık bunu ben sizin gibi değilim. Tırnak içinde gibi değilim. Artık kendimim ve ben burada soluklanıyorum. Yani sizin soluklandığınız, sizin beslendiğiniz damar artık burada yok... Ben başka bir yere doğru gidiyorum anlamını da çıkarttım. Yani öyle bir e, hisse kapıldım denizaltını duyunca. Ve bunu kendi düşüncelerimle de şöyle bağlantılandırdım. Artık görüyorum ki ben öyle bir noktaya vardık ki e, hani şu köke inemeyen, buradan köklenemeyen her türlü hareket bir şekilde askıda kalmak durumunda sanki... O bir e, cancanlı ambalaj kağıtlarıyla sarınıp filan ve bir gösterge haline getirilip satılacak bir ürüne dönüştürülmek mecburiyetinde istemese de bu yola doğru gidiyor. Evet metal aslında. Evet. Oysa çağın gereği olarak böyle bir şey oluyor ve sistemin baskısı yüzünden oluyor. Ancak e, kendisi olan, hakiki olan ve artık e, bugün yine, yine paylaşmıştım bir şekilde bunu ve şey geldi aklıma da hani. Devletin ve başka resmi kanalların, devlet derken bahsettiğim şey kurumsallık kastım. Evet. Yani bu, burada bahsettiğimiz başka yayınlar da söz konusu olabilir. Ede, edebiyatta devlet kavramının finan da onaylamadığı, artık varsaymadığı ve hakiki olan ama gerçekten orada var olan, dokunulabilir olan ve e, heykeli dikilmeyecek ama soluk alıp veren ve denizin altında soluk alıp veren heykellere gerçek heykellere ihtiyaç var çıkış için. Böyle düşünerek böylesi, seni böylesi bir imgeleme böylesi bir böyle evren tasavvuru. E Aha. aynen öyle. Yani böylesi bir evren tasavvuruna ihtiyacımız var. Aynen aynen. Ve bu, bu yani bence fanzinler eskiden bu ev, bu evren tasavvuruna dille tabii dil yani ben dili içeriksel olarak çok önemsiyorum. Bu evren tasavvuruna hizmet eden bir dille yazılıyordu. Evet. Şimdi yazılmıyor. Yani endüstrileşmiş bir dil var. Endüstrileşmiş bir imgelem. Endüstrileşmiş bu yani niye bundan rahatsızsın endüstrileşmişten filan diye düşünürsek aslında şu. Bunun temel prensiplerinden rahatsızım. Yani mesela standartlaşma en temel prensibi endüstri uygarlığının rahatsızım. Efendim, mesajım, azamileştirme, rahatsızım, merkezileştirme, rahatsızım. Bunlardan rahatsızım ve bunlar maalesef e, özgür neşriyat diye geçinen e, oluşumlara da yansımış durumda. Bir de bugün e, Nazım Hikmet'ten konuştuk. Ha evet. Ondan da ben bir kısa e, bahsedelim istiyorum. Çünkü aslında ilk fanzin. Benim kafamda hani, öyle. E, benim kafamla da öyle. Evet. E, i̇şi araştırıp içine girdikçe e, öyle bir durum yakaladım. Onu evet, onu paylaşalım istiyorum. Tabii tabii. Şöyle, e, işte Zeynep bana İHA Hulusi'nin adına işte İHA Hulusi Underground diye bir fanzın çıkmış 90'larda. Gerçekten çok sıkı bir şey. Yani böyle gerçekten e, çok beğendim ve bir fotokopisini... Alırım Zeynep'ten diye düşünürken aklıma birden şey geldi işte Nazım Hikmet açlık grevine başladığı zaman Bursa cezaevinde ikinci açlık grevine Nazim Hikmet adında bir bildiri bir neşriyat çıkıyor ee, Orhan Veli evet var şimdi o, o neşriyatın içinde içindeki çok, isimler evet birçok isim var birçok mahlas da var tabi tabi ee, ama mesela şey ilginç yani Orhan Veli'nin eee Oktay Rıfat'ın ve Melih Cevdet'in Nazım'la birlikte e, işte iki günlük açlık grevine başladığı yönündeki bildiriyi o e, neşriyatta yayınlaması. Yani şöyle düşünün, iki parça bir şey. Adı Nazım Hikmet. E, önemli şairlerin isimleri var ama mahlaslarla yazılar da var. Tam bir fanzin kafası diye düşündüm Hı -hı. ve bence benim kafama göre ilk fanzin olarak bunu gördüm. <gülüyor> Kendimce de böyle söyledim. Ee, yani fanzin demeyeyim de bir özgür neşriyat olarak gördüm bu. Tabii tabii aynı aynı e, çerçeve içine alınabilir bir şey nihayetinde... O mantıklı Ta, evet. Yani ben blog olayını çok önemsiyorum. Yani interneti çok önemsiyorum. Blogların e... Pe pek sana bir şey sorabilir miyim madem buraya giriyorsun? O şunu ben de şunu önemsiyorum mesela. Biz Yeraltı Hafıza diye bir proje yürütüyoruz. Evet. PDF formatında yani elektronik formatlarda başka formatlarda da bulunabilir. Zaman içinde geliştirilen formatlar olabilir. Bunları da topluyoruz elbette. Zaten birkaç aşama oluşturuyoruz. Hani elektronik ortamada aktaralım falan diye düşünüyoruz ama mikrofilmlere kadar gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü hani müzecilik, koleksiyonculuk mantığında böyle bir şey var zaten. Mikrofilm esas ve kayb kaybedilmemesi gereken fiziksel olarak fanzinin ya da koleksiyonu yapılan şeyinin bulunması bu, bu, bu durumda sen ne düşünüyorsun? Yani internet mi yoksa basılı olarak bulunma hali filan mı? Valla yani çok zor bir soru. Ee, çok zor bir soru tabii de e, ben interneti tercih ediyorum. Ve e, pek tabii orada yazılanlar da yazı Orada Hı -hı. yazılanlar da gözle okunabiliyor. Önemli olan düşünceyi dolaşıma sokmak. İmgiyi dolaşıma sokmak. Ve en hızlı da artık evet. bu şekilde Geri, yerini buluyor. Yerini buluyor. Ben interneti çok önemsiyorum. Teknik özellikleri de çok kuvvetli tabii internet. tabii, bu yatsın yani ama tabii. Yani aramalar olsun. Hatta hatta Envivo diye bir program var. Bağlamlı e, arama bile yapabiliyorsunuz. Konulara bölüp üzerinde çalışıp. Hı hı. E, evet benim söyleyeceklerim aslında bu kadar. Yani internet üzerinde bulunması değerli. Ben değerli buluyorum. Yani dijital ortamda bulunması çok değerli buluyorum. Paylaşım ortamda. açısından da bakarsak evet bir, bir, bir bakımdan öyle fakat. Tabii hani, tabii yani hani... ama teknik olarak da çok değerli. Hı -hı. Yani ben araştırmalarımı, metin analizlerimi, söylem analizlerimi işte dijital ortamda daha rahat yapıyorum. Anlıyorum. Hı -hı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler zafer. Ben, ben teşekkür ederim. Umarım. <gülüyor> ben ayrıca bugün atölyede giriştiğimiz hoş sohbet için de epey bir zaman olmuştu görüşmeyeli. <gülüyor> evet, evet. Hem onun için teşekkür ederim. Hem buraya kadar zahmet ettin geldim filan. Çok teşekkür ederim. Güzel ederiz yani. bir Çok da hoş oldu. bir sohbet oldu. Sağ ol. Ben de hem ikinize hem de Açık Radyo ekibine çok teşekkür ediyorum. Açık i̇yi akşamlar. <gülüyor> Herkese iyi akşamlar. Yeraltı havuzu. No Replica Collective hazırlıyor ve sunuyor.